Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı. Onlarsa hala gaflet içinde yan çizip aldırmıyorlar. Rablerinden kendilerine gelen her yeni hatırlatmayı hep eğlenerek dinliyorlar. Kalpleri hep eğlencede gaflette. Gaflette. Hem o zalimler aralarında şu gizli fısıltıyı yaptılar. Bu ancak sizin gibi bir insan. Artık göz göre göre sihre mi gidip uyarsınız? Peygamber, benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. O her şeyi işitir, her şeyi bilir dedi. Onlar hayır Bunlar karışık rüyalardır. Yok onu kendisi uydurdu. Yok o bir şairdir. Böyle değilse önceki peygamberler gibi o da bize bir mucize getirsin dediler. Onlardan önce yok ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Ey Muhammed! Biz senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkek peygamberler gönderdik. Bilmiyorsanız kitap ehli olanlara sorun. Biz onları yemek yemez birer ceset kılmadık ve onlar ölümsüz de değillerdi. Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtardık. Aşırı gidenleri yok ettik. Ey Kureyş topluluğu! Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki, Bütün şan ve şerefiniz ondadır. Hala akıllanmayacak mısınız? Biz halkı zalim olan nice memleketleri kırıp geçirdik Ve onlardan sonra başka milletler var ettik. Onlar azabımızın şiddetini hissettikleri zaman oradan kaçmaya koruyorlardı ''Koşup kaçmayın, size nimet verilen yere, yurtlarınıza dönün ki sorguya çekileceksiniz'' dedik. Onlar da ''Vay bizlere, biz gerçekten zalimlerdik'' dediler. Biz, onları biçilmiş bir ekin ve bir yığın kül haline getirinceye kadar, hep sözleri bu feryat olmuştur. Biz gökle yeri ve aralarındaki şeyleri boş bir eğlence için yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, elbette onu katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık, öyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın başına çarparız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın batıl, o anda yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız vasıflardan ötürü size yazıklar olsun. Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar O'nundur. Katında olanlar O'na kulluk etmekten ne çekinirler ne de yorulurlar. Gece gündüz hep Allah'ı tesbih ederler, usanmazlar. Yoksa Mekke müşrikleri bir takım ilahlar edindiler de yerden ölüleri onlar mı diriltecekler? Eğer yerle gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı bunların ikisi de muhakkak fesada uğrar yok olurdu. O halde arşın Rabbi olan Allah onların vasfetmekte oldukları şeylerden bütün noksanlıklardan beridir, münezzehtir. O yaptığından sorumlu olmaz. Onlarsa sorumlu tutulacaklardır. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, kesin deliğinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve benden öncekilerin kitabı. Hayır, onların çoğu gerçeği bilmezler de onun için yüz çevirirler. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona şöyle vahyetmiş olmayalım. Gerçek şu ki benden başka ilah yoktur. Onun için bana ibadet edin. Böyleyken dediler ki Rahman çocuk edindi. Allah bundan münezzehtir. Doğrusu melekler Allah'ın çocukları değil ikram olunmuş kullardır. Onlar Allah'ın sözünün önüne geçmezler. Hep onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar Allah'ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat etmezler. Hepsi de onun korkusundan titrerler. İçlerinden kim ben ondan başka ilahım derse, biz ona cehennemi ceza olarak veririz. Zalimleri biz böyle cezalandırırız. O kafir olanlar görmediler mi ki, göklerle yer bitişik bir haldeyken biz onları ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hala inanmıyorlar mı? Yeryüzünde insanlar sarsılmasın diye sabit dağlar yarattık. Rahat gidebilsinler diye dağların aralarında geniş yollar var ettik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Kafirlerse gökyüzünün alametlerinden Allah'ın kudret ve azametine delalet eden delillerinden yüz çeviriyorlar. Geceyi, gündüzü güneşi ve ayı yaratan O'dur. Bunlardan her biri kendi dairesinde dolaşmaktadır. Ey Muhammed! Senden önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadık. Sen ölürsen de onlar baki kalır mı? Senin ölmenle rahata kavuşacaklarını mı sanıyorlar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak Kötülük ve iyilikle deneyeceğiz Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. O inkarcılar seni gördükleri zaman, seni alaya alıyorlar. Ve ilahlarınızı diline doluyan bu mudur diyorlar. Halbuki onlar Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size yakında... Azaba dair alametlerimi göstereceğim. Şimdi siz acele etmeyin. Doğru sözlüyseniz, bildirin bu vaat ne zamandır derler. Bu kafirler, ateşi yüzlerinden ve sırtlarından men edemeyecekleri ve yardım da göremeyecekleri zamanı bir bilseler. Doğrusu bu azap onlara ansızın gelecek de, kendilerini şaşırtacaktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek, ne de kendilerine mühlet verilecektir. Yemin olsun ki senden önce birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey azap kuşatı verdi. Deki geceleyin ve gündüzün. Sizi Rahmandan kim koruyabilir? Ama onlar Rablerinin kitabından yüz çevirmektedirler. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak tanrıları mı var? O tanrılar kendilerine bile yardım edemezler. Katımızdan da dostluk görmezler. Doğrusu biz o kafirleri ve atalarını yaşattık. Hatta o ömür onlara uzun geldi. Fakat şimdi memleketlerini her yandan eksittiğimizi görmüyorlar mı? O halde üstün gelen onlar mıdır? De ki, ben sizi ancak vahiy ile korkutup uyarıyorum. Uyarıldıkları zaman sağırlar çağrıyı duymazlar. Yemin olsun ki Rabbinin azabından az bir şey onlara dokunursa, muhakkak ''Vay bizlere, biz gerçekten zalimlerdik.'' diyeceklerdir. Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirir tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz kafiyiz. Yemin olsun ki, Musa ve Harun'a eğriyi doğrudan ayıran kitabı, takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olarak verdik. Onlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Kıyamet saatinden de titrerler. İşte bu Kur'an da indirdiğimiz kutsal bir kitaptır. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz? Andolsun olsun ki, biz daha önce İbrahim'e de rüştünü vermiştik. Akla uygun olanı göstermiştik. Biz onu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine bu tapınıp durduğunuz heykeller nedir demişti. Onlar biz atalarımızı bunlara tapar bulduk dediler. İbrahim andolsun ki sizler de atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin, sen ciddi mi söylüyorsun, yoksa şaka mı ediyorsun dediler. O şöyle dedi, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra, ''Ben putlarımıza elbette bir tuzak kuracağım.'' Derken o bunları parça parça etti. Yalnız kendisine başvursunlar diye onların büyüğünü sağlam bıraktı. Kavmi, ''Tanrılarımıza bunu kim yaptı? Doğrusu o zalimlerden biridir.'' dediler. Bazıları, ''İbrahim denen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk.'' dediler. O halde onu insanların gözleri önüne getirin. Olur ki aleyhinde şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim bunu tanrılarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim belki onu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine vicdanlarına dönüp kendi kendilerine dediler ki, ''Doğrusu siz haksızsınız.'' Sonra yine eski kafalarına döndüler. ''And olsun ki ey İbrahim, bunların konuşmayacağını sen de bilirsin.'' dediler. İbrahim dedi, ''O halde Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan putlara mı tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun.'' Siz hala akıllanmayacak mısınız? Onlar bir şey yapacaksanız şunu yakında tanrılarınıza yardım edin dediler. Biz ey ateş İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol dedik. Ona düzen kurmak istediler. Fakat biz kendilerini daha fazla hüsrana uğrattık. Onu da Lut'u da alemler için bereketli ve kutsal kıldığımız yere ulaştırıp kurtardık. Ona, İbrahim'e, İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Ve her birini salih kimseler kıldık. Onları buyruğumuz altında insanlara doğru yolu gösterecek önderler kıldık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kulluk eden kimselerdir. Biz Lot'a bir hüküm, bir ilim verdik. Onu çirkin işler işleyen kasabadan kurtardık. Doğrusu onlar kötü, fasık bir kavimdi. Onu ise rahmetimizin içine aldık. Çünkü o salihlerdendi. Nuh da daha önceleri bize yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisini ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayan kavminden onun öcünü aldık. Şüphesiz onlar kötü bir kabimdiler. Biz de hepsini suda boğduk. Davud ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Hani milletin koyunları... Geceleyin içinde yayılmıştı. Biz onların hükmüne şahittik. Biz onun hükmünü hemen Süleyman'a bildirmiştik. Zaten her birine hüküm ve ilim vermiştik. Davut'la beraber tesbih etsinler diye Dağları ve kuşları buyruk altına aldık. Bütün bunları yapan bizdik. Ona sizi savaşta korumak için zırh yapma sanatını öğrettik. Artık şükreder misiniz? Bereketli kıldığımız yere doğru Süleyman'ın emriyle yürüyen şiddetli rüzgarı onun buyruğuna verdik. Biz her şeyi biliyorduk. Onun için dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören şeytanlardan da onun buyruğu altına verdik. Onların hepsini biz gözetiyorduk. Eyyub da başıma bir bela geldi. Sana sığındım. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye Rabbine nida etti. Biz de onun duasını kabul ettik. De başına gelenleri kaldırdık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha verdik. İsmail, İdris ve Zülkifli de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık. Onlar gerçekten salih olanlardandı. Zünnunu balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o öfkelenerek gitmişti de Bizim kendisini hiçbir zaman sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Fakat sonunda karanlıklar içinde senden başka ilah yoktur, sen münezzehsin, şüphesiz ben haksızlık edenlerden oldum diye seslenmişti. Biz de duasını kabul ile icabet ettik, kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Zekeriya da hani Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın diye nida etmişti. Biz de duasını kabul ile icabet ettik de kendisine Yahya'yı ihsan ettik ve eşini doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar iyiliklerde yarışıyorlar Umarak ve korkarak bize yalvarıyorlardı. Bize karşı derin saygı duyuyorlardı. Irzını koruyan Meryem'e ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu alemler için bir mucize kılmıştık. Doğrusu bu sizin ümmetiniz, tevhid dini olan Müslümanlık tek bir ümmettir. Bir tek din olarak sizin dininizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk edin. Ama insanlar din konusunda aralarında bölüklere ayrıldılar. Ama hepsi bize döneceklerdir. İnanmış olarak yararlı iş işleyenin emeği inkar edilmeyecektir. Biz şüphesiz onu yazmaktayız. Yok ettiğimiz bir memleket ahalisinin ahiretteki cezasını da çekmek üzere bize dönmemesi gerçekten imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecuc'un setti açıldığı zaman ki onlar her dere ve tepeden akın edip çıkarlar ve gerçek vaat yaklaştığında işte o zaman kafir olanların gözleri bediri verir. Eyvah bizlere, doğrusu biz bundan gaflet içindeydik. Hayır biz zalim kimselerdik derler. Siz ve Allah'tan başka taptıklarınız, cehennemin yakıtısınız, oraya gireceksiniz. Eğer onlar ilah olsalardı, oraya girmeyeceklerdi. Hepsi orada temelli kalacaktır. Orada onların bir inlemeleri vardır. Bunlar orada sağır olup bir şey de işitemezler. Şüphesiz katımızdan kendileri için güzel şeyler takdir edilmiş olanlar, işte oradan, cehennemden uzak tutulanlardır. Bunlar onun cehennemin uğultusunu bile duymazlar. Canlarının istediği şeyler içinde temelli kalırlar. O en büyük korku bunları üzmez. Kendilerini melekler size söz verilen gün işte bugündür diye karşılarlar. Göğü kitapların sayfalarını dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. Ant olsun ki Tevrat'tan sonra, Zebur'da da yeryüzüne ancak iyi kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştık. Şüphesiz bu Kur'an'da kulluk eden kimseler için kafi bir öğüt vardır. Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." de ki: "Bana ancak şöyle vahy yolunuyor. İlahınız ancak tek bir ilah'tır. Şimdi siz artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yine de yüz çevirirlerse de ki. Size düpedüz açıkladım. Tehdit olunduğunuz şeyin yakın mı, uzak mı olduğunu bilmem. Şüphesiz Allah açığa vurulan sözü de bilir, gizlediklerinizi de bilir. Bilmem belki bu gecikme sizi denemek, ve bir süreye kadar geçindirmek içindir. Hazreti Peygamber şöyle dedi. Ey Rabbim aramızda gerçekle hükmet. Ve Rabbimiz o Rahmandır ki isnat ettiğimiz yalan vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O'dur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Şüphesiz o kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiğinden geçer. Ve her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları hep sarhoş görürsün. Halbuki sarhoş değillerdir. Fakat... Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan bazıları Allah hakkında bir bilgisi olmadığı halde tartışır da her azılı şeytanın ardına düşer. O şeytan ki hakkında şöyle hüküm verilmiştir. Şüphesiz kim onu dost edinirse o muhakkak onu saptırır ve doğruca cehennem azabına götürür. Ey insanlar eğer öldükten sonra dirilmekten şüphedeyseniz bilin ki ne olduğunuzu size açıklamak için şüphesiz biz sizi topraktan sonra nutfeden spermadan sonra bir alakadan embriyodan sonra yapısı belli belirsiz bir et parçasından yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkartırız. Sonra sizi olgunluk çağına erişmeniz için bırakırız. Bununla beraber kiminiz öldürülür, kiminiz de önceki bilgisinden sonra hiçbir şey bilmemek üzere ömrünün en fena zamanına ulaştırılır. Bir de, yeryüzünü görürsün ki kurudur Fakat biz onun üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çipten bitkiler bitirir. İşte bunlar gösteriyor ki Allah şüphesiz haktır. Şüphesiz ölüleri O diriltir ve O her şeye kadirdir. Kıyametse şüphesiz gelecek ve muhakkak ki Allah bütün kabirlerde olan kimseleri tekrar diriltecektir. İnsanlardan kimi de vardır ki ne bir bilgiye ne bir delile ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır. Allah yolundan şaşırtmak, saptırtmak için büyüklük taslayarak tartışır. Dünyada ona bir rezillik vardır. Kıyamet gününde ise ona cehennem azabını tattıracağız. Ona bunlar senin ellerinle kazandığın günahlar sebebiyledir denir. Şüphesiz Allah kullarına zulmeden değildir. İnsanlardan kimi de Allah'a bir yar kenarındaymış gibi gönülden değil de bir kenardan tereddüt içinde ibadet eder. Eğer kendisine bir iyilik gelirse gönlü yatışır. Ve eğer başına bir bela gelirse yüzüstü verir, Dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık kayıp budur. Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne menfaat veremeyecek şeylere yalvarır. İşte derin sapıklık budur. Herhalde o, zararı faydasından daha yakın olana yalvarıyor. Yalvardığı şey ne kötü yardımcı ve ne kötü yoldaştır. Şüphe yok ki Allah iman edip salih amelleri işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Allah'ın ona peygambere dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanan kimse hemen yukarıya bir ip uzatsın. Sonra kendini intihar edip bolsun da baksın bu hilesi kendisini öfkelendiren şeyi giderecek mi? İşte biz onu, Kur'an'ı böylece apaçık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Şüphesiz o iman edenler, Yahudi olanlar, Sabi'iler yıldıza tapanlar, Hristiyanlar ateşe tapanlar ve Allah'a eş koşanlar yok mu? Allah kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla görüp bilendir. Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, Dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan bir çoğu hep Allah'a secde ediyor. Bir çoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah dilediği şeyi yapar. Şu ikisi Rableri hakkında tartışmaya girmiş iki hasımdır. Onu inkar edenler için ateşten elbiseleri biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar sular dökülür. Bununla karınlarındaki ve derileri eritilir. Bir de bunlara demirden kamçılar vardır. Uğradıkları gamdan dolayı oradan ne zaman çıkmak isteseler her defasında oraya geri çevrilirler. Yakıcı azabı tadın denir. Şüphesiz Allah, iman edip yararlı iş işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Orada altın bilezikler ve inciler takınacaklar. Oradaki elbiseleri de ipektendir. Hem sözün güzelini işitecek duruma ulaştırılmışlar, hem de övülmeye layık olan Allah'ın, yoluna eriştirilmişlerdir. Şüphesiz inkar edenlere Allah'ın yolundan yerli ve yolcu bütün insanlar için eşit kılınan mescidi haramdan alıkoyanlara ve orada zulümle yanlış yola saptırmak isteyene can yakıcı bir azap tattırırız. Bir zamanlar Kabe'nin yerini İbrahim'e şu şekilde hazırlamıştık. Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, orada kıyama duranlar, rükû edenler ve secdeye varanlar için evimi tertemiz et. İnsanları hacca çağır, yürüyerek veya incelmiş binekler üstünde uzak yollardan her derin vadiyi aşarak sana gelsinler. Ta ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken onun adını ansınlar. Siz de onlardan yiyin, yoksulu fakiri de doyurun. Sonra kirlerini giderip temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler, Kabe'yi tavaf etsinler. Emir budur. Allah'ın yasaklarına kim saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin katında şüphesiz hayırdır. Size bildirile gelenden başka bütün hayvanlar helal kılınmıştır. O halde o pis putlardan kaçının ve yalan sözden sakının. Allah için O'na eş koşmayan, O'nun birliğine inanmış kimseler olun. Allah'a ortak koşan kimse gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın bir uçuruma sürüklediği şeye benzer. Bu böyledir. Kim Allah'ın nişanelerine kurbanlıklarına saygı gösterirse şüphesiz o kalplerin takvasındandır. Sizin için onlarda belli bir süreye kadar birtakım faydalar vardır. Sonra bunlar beyti atik Kabe'de son bulurlar. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye bir mabet yapmışızdır. Hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Onun için yalnız ona teslim olan Müslümanlar olun. Ey Muhammed! Allah'a itaat eden alçak gönüllüleri müjdele. Ki Allah anıldığı vakit onların kalpleri titrer. Onlar başlarına gelene sabreden, namaz kılan kimselerdir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Kurbanlık deve ve sığırları Allah'ın size olan nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Ön ayaklarının biri bağlı halde keserken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere yaslandığı vakitte onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyene de isteyene de yedirin. Böylece onları sizin buyruğunuza verdik ki şükredesiniz. Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak ona sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdik ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz. Ey Muhammed! Vazifelerini güzelce yapan, iyilik sevenleri müjdele. Şüphesiz Allah inananları savunur. Çünkü Allah hain ve nankörlerin hiçbirini sevmez. Kendilerine savaş açılan kimselere, kafirlere karşı koymak için izin verildi. Çünkü onlar zulme uğradılar. Şüphesiz Allah onları zafere ulaştırmaya kadirdir. Onlar, Rabbimiz Allah'tır demelerinden başka bir sebep olmaksızın, haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah, İnsanların bir kısmını Bir kısmı ile defetmeseydi Manastırlar Kiliseler Havralar Ve içinde Allah'ın adı çok anılan mescitler Elbette yıkılırdı Şüphesiz Allah Kendi dinine yardım edene yardım edecektir Şüphesiz Allah Çok güçlüdür Çok izzetlidir Her şeye galiptir Onlar o müminler ki eğer kendilerini yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve fenalığı yasak ederler. Bütün işlerin sonu sırf Allah'a aittir. Ey Muhammed! Eğer seni müşrikler yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad ve Semud kavimleri de kendi peygamberlerini yalancı saydılar. İbrahim'in kavmi de, Lütun kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar. Şu aybın kavmi olan Medyen halkı da, şu aybi yalanladı. Musa da Firavun tarafından yalanlandı. Ben de o kafirlere bir süre mehil verdim. Sonra da onları yakalıyı verdim. Beni tanımamak nasılmış görsünler. Nice memleketler vardı ki, zulüm yaparlarken biz onları yok ettik. Artık damları çökmüş, duvarları üzerlerine yıkılmıştır. Geride nice terk edilmiş kuyularla bomboş kalmış yüksek saraylar bırakılmıştır. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, onları akledecek kalpleri, İşitecek kulakları olsun. Gerçek şudur ki gözler kör olmaz, fakat asıl göğüslerin içindeki kalpler kör olur. Bir de senden acele azap istiyorlar. Elbette Allah sözünden caymaz. Bununla beraber Rabbinin katında bir gün sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir. Zulmedip dururlarken, kendilerine mühret verdiğim nice memleket halkı vardı ki, sonunda onları yakalayıvermiştim. Dönüş ancak banadır. Habibim de ki, ey insanlar, ben size ancak apaçık anlatan bir uyarıcıyım. İşte iman edip salih amel işleyenler için hem bir mağfiret, hem de cennette tükenmez bir rızık vardır. Ayetlerimizi tartışarak bozmaya uğraşanlara gelince, işte onlar cehennemliktirler. Ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir elçi ve hiçbir peygamber göndermedik ki, o bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun arzusuna şüpheler karıştırmasın. Bunun üzerine, Allah şeytanın karıştırdığı şüpheyi giderir. Sonra da Allah ayetlerini tahkim eder, güçlendirir. Allah alimdir, her şeyi bilir. Hakimdir, hikmet sahibidir. Allah şeytanın karıştırdığını, kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri kas katı olan kimseleri sınamaya vesile kılar. Zalimler şüphesiz haktan uzak derin bir ayrılık içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar Kur'an'ın şüphesiz Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de kalpleri ona saygı duysun. Çünkü Allah iman edenleri doğru yola eriştirir. İnkar edenler de Kendilerine ansızın kıyamet gelinceye veya akim, kısır bir günün azabı gelinceye kadar Kur'an'dan şüphe etmekte devam edip giderler. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. O aralarında hükmünü verir. Artık iman edip yararlı iş işleyenler nimet cennetlerindedirler. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa, işte bunlar için hakir düşüren bir azap vardır. Allah yolunda hicret edip sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, elbette Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah onları hoşnut olacakları bir yere, cennete elbette koyacaktır. Şüphesiz Allah alimdir, her şeyi bilir, halimdir kullarına yumuşak davranır. Bu böyledir. Kim kendisine yapılan cezaya aynı ile karşılık verir de, sonra yine kendisine zulüm yapılırsa, muhakkak ki Allah ona yardım eder. Allah şüphesiz çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz Allah semidir, her şeyi işitir, basirdir, her şeyi görür. Bu sonsuz güç şundandır. Çünkü Allah Varlığı kendinden olan haktır. Müşriklerin onu bırakıp da tapındıkları putlarsa hep batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Görmedin mi Allah'ın gökten indirdiği su ile yeryüzü nasıl yemyeşil oluyor? Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. Doğrusu Allah müstanidir, övülmeye layıktır. Görmedin mi ki Allah bütün yerdekileri ve emriyle denizlerde akıp giden gemileri hep sizin buyruğunuz altına verdi. Göğü de izni olmaksızın yere düşmekten O koruyup havada tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Size ilk defa hayat veren, sonra öldürecek olan, sonra da yeniden diriltecek olan O'dur. İnsan gerçekten pek nankördür. Biz her ümmet için bir şeriat tayin ettik ki onlar onunla amel ederler. Bunun için ey Muhammed! Bu konuda seninle hiçbir zaman çekişmesinler. İnsanları Rabbine ibadet etmeye çağır. Şüphesiz sen gerçekten hidayete götüren doğru bir yol üzerindesin. Eğer seninle tartışırlarsa de ki Allah yaptıklarınızı çok iyi bilir. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında... Kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Şüphesiz bunlar bir kitaptadır. Hiç şüphe yok ki bunlar Allah'a pek kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp da onun haklarında hiçbir delil indirmediği ve kendilerinde de bir bilgi bulunmayan şeylere taparlar. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Ayetlerimiz kendilerine apaçık olarak okunduğu zaman, o kafirlerin yüzlerinden inkarlarını anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracaklar. De ki, şimdi size ondan daha kötü olanını haber vereyim mi? O ateştir. Allah bunu, Kafir olanlara vaat buyurdu. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey insanlar! Bir misal verilmektedir. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler, Bir sinek bile yaratamayacaklardır. Sinek onlardan bir şey kapsa, onu kurtaramazlar. İsteyen de, istenen de acizdir. Allah'ın büyüklüğünü gereği gibi değerlendirip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür. Allah hem meleklerden hem de insanlardan elçiler seçer. Şüphesiz Allah her şeyi işitir, her şeyi görür. O, geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye varın, Rabbinize kulluk edin, iyilik yapın ki kurtulabilirsiniz. Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi o seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde, sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kur'an'da peygamberin size şahit olması, Sizin de insanlara şahit olmanız için, Size Müslüman adını veren O'dur. Artık namaz kılın, zekat verin, Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip. Ve ne güzel yardımcıdır.